Kehf suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd o Allah'a ki kuluna kitabı kendisinde hiçbir eğiklik ve çelişme yapmaksızın indirdi. Katından dost doğru gelen açık bir söz olarak indirdi onu ki zorlu bir iş ve oluş konusunda uyarsın ve barışa yönelik hayırlı ameller sergileyen müminlere kendileri için güzel bir ödül öngörüldüğünü muştulasın. Onlar o hal üzere sonsuza dek kalıcıdırlar. Ve Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarsın diye indirdi onu. Ona ilişkin ne kendilerinin bir ilmi vardır ne de atalarının. Söz olarak ne büyüktür ağızlarından çıkıveren. Onlar bir yalandan başka şey söylemiyorlar. Şimdi sen bu söze inanmazlarsa belki de arkalarından kendini eritircesine üzüleceksin. Biz yeryüzündeki şeyleri ona bir süs yaptık ki insanları içlerinden hangisi amel yönünden daha güzeldir diye imtihan edelim. Ve şu da bir gerçek ki biz yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline elbette getireceğiz. Yoksa sen o ashabı kehfi mağara ve kitabe yaranını bizim ayetlerimizden hayrete düşüren bir tanesi mi sandın? Hani o yiğit gençler o mağaraya sığındılar da şöyle dediler. Ey Rabbimiz katından bir rahmet ver bize ve bizim için bir çıkış yolu lütfet işimize. Bunun üzerine birçok yıl boyunca mağarada onların kulakları üzerine ağırlık vurduk. Sonra onları dirilttik ki iki zümreden hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap edebileceğini bilelim. Biz onların haberlerini sana doğru bir şekilde anlatacağız. Şu bir gerçek ki onlar, Rablerine iman etmiş bir yiğitler grubuydu. Ve biz de onların hidayetini artırdık. Kalpleriyle aramızda bir bağ kurduk. Kalplerini dayanıklı kıldık. Kalkıp şöyle dediler, Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilaha yakarmayız. Aksini yaparsak saçma söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka ilahlar edindiler. Onlar hakkında açık bir kanıt getirselerdi ya, yalan düzerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Madem ki onlardan ve Allah dışındaki taplıklarınızdan yüz çevirip kenara çekildiniz, hadi mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetinden bir nasip yaysın ve işinizde size kolaylık ve başarı sağlasın. Güneşi görüyorsun. Doğduğu vakit mağaralarından sağ tarafa kayar, battığı vakit ise onları sol tarafa doğru makaslayıp geçer. Böylece onlar mağaranın geniş boşluğu içindedirler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah'ın kılavuzluk ettiği doğruyu bulmuştur. Şaşırttığına gelince sen ona yol gösteren bir veli asla bulamaz. Sen onları uyanıktırlar sanırsın, oysa ki onlar uykudadırlar. Onları sağ tarafa da sol tarafa da çeviririz. Köpekleri de iki kolunu girişe uzatıp yaymıştır. Onların durumunu görseydin kesinlikle onlardan yüz çevirip kaçardın. Ve onlardan içine mutlaka korku doldurulurdu. İşte böyle onları dirilttik ki birbirlerine sorup dursunlar. İçlerinden biri şöyle konuştu. Ne kadar durdunuz dediler bir gün yahut günün bir parçası kadar. Dediler ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Siz şimdi birinizi şu gümüş para ile kente gönderin de baksın kentin hangi yiyeceği daha temizse ondan size bir rızık getirsin. Ama nazik ve kurnaz davransın ki sizi kimseye fark ettirmesin. Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut da sizi kendilerinin milletine döndürürler. O takdirde bir daha asla kurtulamazsınız. Böylece insanları onlar hakkında bilgilendirdik ki Allah'ın vaadinin hak, kıyamet saatinin de kuşkusuz olduğunu bilsinler. Çünkü onlar aralarında mağara yaranının durumunu tartışıyorlardı. Onların üstüne bir bina kurun dediler. Rableri onları daha iyi bilir. Onlar hakkında görüşleri galip gelenlerse şöyle dediler. Üzerlerine mutlaka bir mescit edineceğiz. Üç kişiydiler dördüncüleri köpekleriydi diyecekler Şunu da diyecekler Beş kişiydiler altıncıları köpekleriydi Gaybı taşlamaktır bilinmeyen şey hakkında atıp tutmaktır bu Şöyle de derler Yedi kişidirler sekiz incileri de köpekleridir De ki onların sayısını Rabbim daha iyi bilir Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır O halde onlar hakkında yüzeysel bir tartışma dışında hiçbir çekişmeye girme. Onlar hakkında konuşup duranlardan hiç kimseye bir şey sorma. Hiçbir şey için ben bunu yarın kesinlikle yapacağım deme. Allah dilerse şeklinde söyleyebilirsin. Unuttuğunda Rabbini an ve de Umarım ki Rabbim beni bundan daha yakın bir zamanda başarıya aydınlığa ulaştırır. Onlar mağaralarında üç yıl kaldılar, dokuz da ilave ettiler. De ki onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Onun elindedir göklerin ve yerin gaybı. Ne güzel görendir o, ne güzel işitendir. Onların ondan başka bir dostları da yoktur. Ve o hükmüne hiç kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. Onun dışında bir sığınak, bir dayanak asla bulamazsın. Benliğini, sabah akşam yüzünü isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut. İreti dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırıp uzaklaştırma. Ve sakın kalbini bizim zikrimizden, Kur'an'dan gafil koyduğumuz, boş arzularına uymuş kişiye boyun eğme. Böylesinin işi hep aşırılıktır. Ve de ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için öyle bir ateş hazırladık ki, çadırı, duvarı, dumanı onları çepeçevre kuşatmıştır. Eğer yardım dileseler, erimiş maden gibi yüzleri pişiren bir su ile yardımlarına koşulur. O ne kötü içecek, o ne kötü sığınak, dayanak. İman edip hayra ve barışa yönelik ameller sergileyenlere gelince, kuşkusuz ki biz güzel iş yapanların ödülünü yitirmeyeceğiz. Bunlar için altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyip koltuklar üzerine kurulacaklar. O ne güzel karşılık, o ne güzel dayanak. Onlara örnek olarak şu iki adamı ver. Bunlardan birine üzümlerden oluşan iki bağlık vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, aralarına da ekinler serpiştirmiştik. İki bağ da yemişlerini vermiş, o adamdan hiçbir şeyi eksik bırakmamıştık. İkisinin ortasından bir de nehir fışkırtmışız. Adamın başka bir geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuştuğu bir sırada ona şöyle demişti. Ben malca senden zengin, insan unsuru bakımından da güçlü ve onurluyum. Ve böylece öz benliğine de ede bağlığına girdi. Şöyle konuştu. Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Ama eğer Rabbime döndürülüp götürülürsem bundan daha iyisini bulacağımdan eminim. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki, Sen, seni topraktan sonra meniden yaratıp sonra da bir adam olarak biçimlendiren kudrete nankörlük mü etti lakin o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam bağına girdiğinde maşallah kuvvet yalnız Allah'tandır desen olmaz mıydı gerçi sen beni malca ve evlatça senden basit görüyorsun ama olabilir ki Rabbim bana senin bağından daha değerlisini verir Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir de bağlığın yalçın bir toprak kesilir. Yahut suyu dibe çekilir de bir daha onu isteyemezsin bile. Derken bütün ürününe el kondu. Bağ sahibi çardakları üzerine çökmüş bulunan bağ için harcadıklarına vahlanarak avuçlarını ovuşturuyor ve şöyle diyordu. Ne olurdu Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım. Allah dışında kendisine yardım edecek bir topluluğu da çıkmadı. Kendi kendini de kurtaramadı. İşte böyle bir durumda dostluk ve koruma hak olan Allah'tandır. O karşılık verme bakımından da hayırlıdır. iş sonuçlandırma bakımından da hayırlıdır. Dünya hayatının şu su örneği gibi olduğunu onlara anlat. O suyu gökten indirdik. Yerin bitkisi onunla karıştı. Derken o bitki rüzgarların savurduğu çöp kırıntısı haline geliverdi. Allah her şey üzerinde muktedirdir. Gücü her şeye yeter. Mal ve oğullar şu ireti dünya hayatının süsüdür. Barışa ve hayra yönelik kalıcı amellerse Rabbin katında sevapça da üstündür, beklenti da. Gün olur dağları yürütürüz, yeryüzünü çıplak görürsün. İnsanları huzurumuzda toplamış, içlerinden hiçbirini hesap dışı bırakmamışızdır. Hepsi saflar halinde Rabbine arz edilmiştir. Yemin olsun, sizi ilk kez yarattığımız gibi yine bize geldiniz. Ama siz, sizin için hesabın görüleceği bir zaman belirlemeyeceğimizi sanmıştınız. Kitap ortaya konulmuştur. Günahkarların, onun içindekilerden Korkup Ürpererek Şöyle Dediklerini Görürsün Vay Başımıza Ne Biçim Kitap Bu Ne Küçük Bırakmış Ne Büyük Hepsini Sayıp Dökmüş Yapıp Ettiklerini Hazır Bulmuşlardır Rabbin Hiç Kimseye Zulmetmiyor Hani Biz Meleklere Ademe Secde Edin Demiştik De İblis Dışında Hepsi Secde Etmişti İblis Cinlerdendi kendi Rabbinin emrine ters düştü. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Hem de onlar sizin düşmanınızken. Zalimler için ne kötü bir değiştirmedir bu. Ben onları ne göklerle yerin yaratılmasına hatta ne de kendilerinin yaratılmasına tanık tuttum. Ben sapıp gitmişleri yardımcı edinecek değilim. Bir gün Allah şöyle diyecektir. O bir şey zannettiğiniz ortaklarımı çağırın. Hemen çağırdılar ama onlar kendilerine cevap vermedi. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum, yıkıcı bir düşmanlık koyduk. Suçlular ateşi gördüler de onun içine düşeceklerini anladılar. Fakat ondan kaçıp kurtulmaya bir yol bulamadılar. Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği değişik ifadelerle gözler önüne koyduk. İnsan ise varlığın tartışmaya en çok tutkun olanıdır. Kendilerine hidayet geldikten sonra insanları iman etmekten, Rablerinden af dilemekten alıkoyan şey şundan başkası değildir. Evvelkilerin yol ve yöntemlerinin kendilerine de gelmesini yahut azabın karşılarına dikili vermesini beklemek. Biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Küfre sapanlar ise batıla yapışarak onunla hakkı kaydırmak için uğraşıyorlar. Onlar ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri eğlence edindiler. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı halde onlardan yüz çeviren ve iki elinin hazırlayıp önden gönderdiği şeyleri unutandan daha zalim kim olabilir? Şu bir gerçek ki, biz onların katleri üzerine onu anlamamaları için kabuklar geçirdik. Kulakları içine de ağırlıklar koyduk. Onları hidayete çağırsan da bu durumda hidayete asla ulaşamazlar. O affedici, o rahmet sahibi Rabbin onları kazandıkları yüzünden hesaba çekseydi, kendileri için azabı mutlaka çabuklaştırırdı. Böyle olmamıştır ama onlar için hiçbir kaçıp kurtulma imkanı bulamayacakları bir hesap sorma zamanı öngörülmüştür. İşte sana bir yığın kent, medeniyet, zulme saptıklarında onları helak ettik. Onları helak etmek için de bir süre belirlemiştik. Bir zaman Musa genç dostuna şöyle demişti. İki denizin birleştiği yere kadar hiç durmadan yürüyeceğim yahut da Seneler ve seneler harcayacağım. Bu ikisi iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Bunun üzerine balık da denizde bir deliğe doğru yola koyuldu. Orayı geçtiklerinde Musa genç arkadaşına dedi ki Hadi getir şu sabah yemeğimizi. Vallahi bu yolculuğumuz yüzünden epey çektik. Genç adam dedi bak sen şu işe. Hani kayaya sığınmıştık ya, işte o sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana unutturan şeytandan başkası değildi. Balık denizin içinde acayip bir biçimde yolunu tuttu. Musa arayıp durduğumuz işte o idi dedi. Bunun üzerine kendi izlerini sürerek gerisin geri döndüler. Orada kullarımızdan öyle bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, lütfumuzdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona dedi ki, sana öğretilenden bana da bir olgunluk, bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olayım mı? Dedi, doğrusu sen benimle beraberliğe dayanamazsın. Avsalan'ın almadığı bir şeye nasıl dayanacaksın? Musa dedi ki, inşallah beni sabırlı bulacaksın, hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim. Dedi, bak eğer bana uyarsan, ben sana kendisinden bahis açıncaya değin hiçbir şey hakkında bana soru sorma. İkisi birlikte yola koyuldular. Bir süre sonra gemiye bindiklerinde tuttu gemiyi deli verdi. Musa dedi, içindekileri boğmak için mi deldin onu? Vallahi korkunç bir iş yaptın. Dedi, ben söylemedim mi? Sen benimle beraberliğe asla dayanamazsın. Musa dedi, Unuttuğum için beni azarlama Bu yaptığımdan dolayı da bana zorluk çıkarma Yine yola koyuldular Bir süre sonra bir oğlana rast geldiler Tuttu onu öldürdü Musa dedi Tertemiz bir insanı bir cana karşılık olmaksızın öldürdün ha Vallahi çok kötü bir iş yaptın Dedi Ben sana söylemedim mi sen benimle beraberliğe asla dayanamazsın Musa dedi ki eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, artık bana arkadaşlık etme. Vallahi öyle bir durumda benden ayrılmakta mazur sayılacaksın. Yine yola koyuldular. Biraz sonra bir kente geldiler. Kent halkından yemek istediler. Ama onlar bu ikisini konuk etmekten çekindiler. Orada yıkılmayı bekleyen bir duvara rastladılar. Genç adam tuttu, onu onardı. Musa, İsteseydin buna karşılık bir ücret elbette alırdın dedi. Dedi ki işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana tahammül edemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemiden başlayayım. O gemi denizde işçilik yapan bir grup yoksulundu. Ben onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü biraz ötelerinde bir kral vardı. Tüm gemilere zorla el koyuyordu. Oğlan çocuğa gelince, onun anası babası inanmış kişilerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk. Diledik ki Rableri onlara o çocuktan temizlikçe daha üstün, merhametçe daha gelişmişini versin. Ve duvar, duvar o kentte yaşayan iki yetim oğlanındı. Altında oğlanlara ait bir define vardı. Oğlanların babası da hayır ve barış seven bir kimse olarak yaşamıştı. Rabbin istedi ki o çocuklar erginliklerine ulaşsınlar da Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendi buyruğumun sonucu olarak yapmadım. İşte senin sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarney'inden de sorarlar. De ki size ondan bir hatıra okuyacağım. Biz onun için yeryüzünde güç ve saltanat hazırladık ve ona her şeyden bir sebep verdik. O da bir sebebi izledi. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara balçıklı bir gözede batar buldu. Onun yanında bir de kavim buldu. Dedik ki ey zülkarneyn ya bunları azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı yasas alırsın. Dedi zulmeden azap edeceğiz sonra Rabbine döndürülecek. O da onu görülmedik bir azaba çeker. İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapana gelince... Onun için ödül olarak en güzeli var ve ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra bir sebebi daha izledi. Bir süre sonra güneşin doğduğu yere varınca onu güneşe karşı kendilerine bir siper yapmadığımız bir topluluğun üzerine doğar buldu. İşte böyle. Biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir sebebi izledi. Nihayet iki set arasına ulaştı. Setler arasında öyle bir topluluk buldu ki, neredeyse söz anlamıyorlardı. Dediler, Ey karneyin, Yecüc ve Mecüc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana vergi verelim mi? Dedi, Rabbimin beni içinde tuttuğu imkan ve güç daha üstündür. Siz bana bedensel gücünüzle destek verin de onlarla sizin aranıza çok muhkem bir engel çekeyim. Bana demir kütleleri getirin. İki ucu tam denkleştirince körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca da getirin bana üzerine erimiş bakır katran dökeyim diye seslendi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Dedi: Bu Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vadi gelince onu yerle bir eder ve Rabbimin vadi haktır. O gün onları bırakmışızdır birbirleri içinde dalgalanırlar. Sura da üflenmiştir hepsini bir araya toplamışızdır. O gün cehennemi inkarcılara öyle bir sunmuşuzdur ki onlar gözleri benim zikrim Kur'an'ım karşısında perde içinde olan insanlardı. Dinlemeye dayanamıyorlardı. Küfre sapanlar beni bırakıp da kullarımı veliler edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi bir konuk eve olarak inkarcılar için hazırladık. De ki, amelleri bakımından hüsrana en çok vatanları size haber vereyim mi? O kimselerdir ki, dünya hayatındaki çabaları boşa gitmiştir de, onlar hala işi güzel yaptıklarını sanırlar. Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve ona ulaşmayı inkar etmişler de, bütün amelleri boşa çıkmıştır. Bu yüzden kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız, onlara hiçbir değer vermeyiz. İşte böyle, cezaları cehennemdir. Çünkü nankörlük ettiler, ayetlerimi ve rasullerimi eğlence aracı yaptılar. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onların konuk evleri Firdevs cennetleri olacaktır. Sürekli kalacaklardır orada, çıkmak istemeyeceklerdir oradan. De ki, Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce deniz mutlaka biter. Bir o kadarını daha getirsek de yetmez. De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Ancak Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu bana vahyediliyor. O halde, Rabbine kavuşmayı uman, hayra ve barışa yönelik iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ona ortak koşmasın.